Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve Hoş geldiniz, safalar getirdiniz kıymetli dostlarım. Bizler yine söz verdiğimiz süre, aynı saatte e, sizlerle buluşmanın e, mutluluğunu ve şükrünü yaşıyoruz. Hamdolsun olsun. Bizi yeniden böyle sözümüze sadık kılan Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. O lütfetti. Bizler yine buradayız. E, ve konuğumuz belki size sürpriz olacak. Yine aynı kalımız Muhammed Emin Yıldırmocamız. <gülüyor> hoş geldin. Eyvallah, <gülüyor> bugün benim küçük oğlan soruyor. Baba bugün konuk kim? Hocam başka işi yok. Her gün burada. <gülüyor> kim sormuştu o gün hocam? Biri sormuştu. Kim sormuştu arkadaşlar hocayı böyle bir şeye nasıl ikna ettiniz ya diye. Ha? <gülüyor> Kaç, kişi <sordu? gülüyor> Kaç kişi sordu yani hocam mümkün değil böyle şey ama dedim ya konuşuyor olunca siyer olunca hocam evet. Allah razı olsun. Kim sormuştu? Ha Yasinmiş yine Yasin'e katı sanmıştım. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah hamdolsun şükürler aciz. Versin. Allah razı olsun hocam. E, geliyoruz burada anlatıyoruz ama kendimizi anlatıyoruz. Ya. Kendimizin ihtiyacı var elhamdülillah ki böyle Hepimizin güzel bir yok. menhece bir yola Cenab-ı Hak bizi sevk etmiş. Şimdi asıl bundan sonrası bütün arka kardeşlerimiz için de yani Hı -hı. şu anda meclis arkadaşlarımız için de sözü dinlemek güzel bir şey dinledikten sonra gereğini yerine getirmek daha güzel bir şey. Eyvallah. Onun için Ebu Nerda bilip de yapmayana bilmeyip de yapmayana bir defa yazıklar olsun, bilip de yapmayana yedi kez yazıklar olsun Aynen, diyor. Yani. Onun için öğrenmek bilmek ağır büyük. yani öğrendiğimiz zaman o öğrendiğimiz her bilginin Hesabını vereceğiz. Buradan şöyle bir anlam çıkmasın tabi değil mi? Öğrenmeyin Yo, yani. yani cehaletin konforunu yaşayın falan. Onların <gülüyor> ayrı bir sorgusu evet. var zaten. Evet. Cehaletin hiçbir zaman mazereti olmaz aslında. Ama tabi çok ağır bir yüktür gerçekten. Hı hı. Hakikate vakıf olup da onun gereğini yerine getirememek işte onun için onun zorluğunun altındayız yani Allah Eyvallah. yardım etsin Amin, inşallah. kardeşlerimizle birbirimize hep dua edelim yani gerçekten i̇nşallah sevdiğimiz insanlara ki mesela ben sizi seviyorum onun için gıyabınızda seviyorum. size çok dua ediyorum. Allah Kardeşlerimiz de inşallah Hepimize bize o duayı dua etsinler yesinler. ve duaları şu olsun yani Allah bizi son nefesimize kadar istikametten ayırmasın. Amin. Yani istikametimiz olsun gerisi kolay. İnşallah. Gerisi evet kuluz hepimizin hataları var, eksikleri var, yanlışları var ama affedecek bir Rabbimiz var. Yeter ki biz bir başkasının hakkına ve hukukuna girmiş bir vaziyette gitmeyelim Rabbimizin usuluna. Bir de son nefesimize kadar aynı yolun yolcusu olalım. Amin inşallah. Şimdi hocam Dayımız. bizim o kadar nitelikli izleyenler bahsetmişti <gülüyor> Cenab-ı Allah Bize, size bilgi vereceğim. Hmm. Ee, gelen genel yorumlar şu biz hiç siyer okumamış gibiyiz hiç sanki ilk defa dinliyormuşuz gibi bundan evet. binlerce var bu yorumdan lakin dün bir yorum geldi muhtemelen karı koca hanımefendi ve beyefendi inşaat mühendisler Hı bir hesaplama yapmışlar dünkü sizin verdiğiniz metre en boydan eyvallah. ve oradan çıkabilecek hafriyatı hesaplamışlar. Meslekleri bu olduğu için. Biz eşimle hesap ettik Bekir abi 2750 hafriyat kamyonu yapıyor. Şu anki zamanda Hendek kuyularından çıkan topraklar diye bir istatistik yollamışlar 2750 kamyon hocam. Tabi eyvallah o zaman siz söylediğiniz selam olsun o kardeşlerimize. İnşallah. Ben Seda de bir, Gülerce hanımefendi. Ben de bir selam göndereyim Mehmet Ali Kulat. Ee, hocamızın oğlu İmran da inşaat mühendisi o dersin hemen gecesinde hesaplamış göndermiş. Ya o da size göndermiş. O, da göndermiş. o kaç kamyon çıktı? Hatırıma gelmiyor şu anda evet. biraz yoğunluktan tam Baktım ama öyle şey o daha detaylı yani ha. kaç kişi ne kadar saatle epey bir emek vererek çıkarmış. İnşallah bunlar bize lazım olacak. Evet ya yani tabii Allah ki ne yani güzel. Allah, Allah razı olsun sizler de sebep oluyorsunuz. Yani kardeşlerimiz gerçekten. gerçekten çok canlılar. Yani evet, bizimle evet. beraber aynı heyecanı yaşıyorlar. O da bize iştihak veriyor. Demek ki gerçekten bu noktada güzel bir teveccüh var. Efendimizin hayatını öğrenme noktasında kardeşlerimizin güzel bir gayreti var. Bu çok daha güzel işlerin olacağının da müjdesidir inşallah. inşallah. inşallah hocam ona da muvaffak kılsın inşallah. inşallah. Şimdi hocam Hudeybiye'yi konuştuk orada evet. bir barış ortamı sağlanmış gibi görünüyordu Eyvallah. bir süreliğine en azından. Fakat o gün demiştiniz ki dün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu süreci o tamam rahat ettik hadi biraz dinlenelim böyle bir şey yok evet. orayı da değerlendirdi dediniz. Önce buradan başlayalım arzu ederseniz bu barış ortamını nasıl değerlendirir? Eyvallah tabi bakın hicri 6. yıldan bahsediyoruz Bekir kardeşim 6. yıl demek 19 yıl demek. Şimdi biz bir ay Ramazan'da biraz yorulunca ya bir bitse de biraz nefes alsak diyoruz. Hı hı. İnanın ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her günü şu yoğunluğun kat kat kat kat daha fazlası ama Efendimiz bir hakikate gönül vermiş dinlenme yatmakla olabilecek bir şey değil dinlenme bir başka işle olabilecek bir şey Hı -hı. bunu Allah öğretti zaten İnşirah suresinde Hı -hı. şerh suresinde onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir işte yorulduğunda anında başka bir işe geçiyor bir de temel bir şey var o da şu ki rehavete kapı açacak hiçbir zemini oluşturmuyor efendimiz. Çünkü onun çok altını çizdik hı, geçmiş derslerde hı. şeytan pusuda bekliyor bu noktada rahat rehavet arkasından bir sürü şey getirecek. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz 10 yıl savaş yapmama adına bir anlaşmaya imza attı ki en büyük düşmanıydı o gün Mekkeliler Kureyş artık bir rahata erdi aslında. Bir anlamda onu öngörmüştür de zaten değil mi Allah Resulü Tabii. yani 10 yıl bunların rahat duramayacağını sözlerine sadık yani, duramayacağı ihtimali mutlaka. Aynen ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz en azından o noktada hmm. orayı bir güvence altına hmm. aldı yani. Beri tarafta 3 Yahudi kabilesi vardı Medine'de üçünden de Kurtuldu bu süreçte. Hı hı. Medine rahat. Medine'de bir problem yok. Medine'ye dışarıdan gelebilecek bir saldırı da yok o günkü şartlarda. Dolayısıyla Efendim sallallahu aleyhi ve sellem biraz içeriye çekilebilirdi. Yani biraz içeriği yapalım imar hı hı. edelim noktasına getirebilirdi. Bunu yapmadı aleyhissalatü vesselam efendimiz. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Hayber'e yöneldi. Hayber'den inanılmaz bir ganimetle döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Barış ortamının getirdiği sükünet var. Hayber'den gelen inanılmaz derecede bir ganimet var, zenginlik var. Şimdi bu ikisi buluştuğunda bir toplumda ne olabilir? Biraz olur. zihinlerde iyice netleşsin. Hı -hı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de zenginliğin ahlakını da öğretiyor. Her şeyi öğrettiği gibi. Ve asla o noktada rahat bırakmıyor. Mesela özellikle çok ciddi mülk sahibi böyle zengin tüccar olan sahabe efendilerimizin de her seferinde cihada katılması aslında oradan kopmamaları yönünde bir uyarı onlara Hı -hı. çünkü koptu mu ister istemez gider oraya doğru. ve evet. vesselam Efendimizin öğrettiği o zenginlik ahlakında çok önemli şeyler var da konularımız uzun olduğu için fazla detaylandırmayacağım bir tane önemli mesele var o da şu korku meselesinde çünkü zenginlik arttıkça korku artıyor insanın elindeki imkanlar fazlalaştığında hemen arkasından onu kaybetme noktasında hmm. bir korku da oluşuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz mülk Allah'ındır hakikatini çok ciddi bir biçimde sahabenin zihnine işlemiştir. Ama özellikle Hudeybiye'den sonra çok daha işlemiştir. Öyle mülk Allah'ındır sözünü kavramak, binaların üstüne mülk Allah'ındır yazmak da olmuyor. olmuyor. Onun bir terbiyesi var gerçekten. Alanda odur, veren de odur. Her şey onun yanındaki bir hesaba göredir noktasında bir imanla oluyor. Malikül mülk olmasını kabul etmek çok önemli bir şey. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hakikati sahabeye inanılmaz derecede öğretiyor. Onlar da bu bilgiyle zenginliğin bir nimetini gerçekten bir nimet olarak anlıyorlar. Şükrünü eda edebilmenin gayretini veriyorlar. Peki nasıl şükrünü eda ediyorlar? Cenab-ı Hak bize bir işte nimet verse diyelim ki bir sofrada oturduk elhamdülillah dedik. Yetiyor mu bu? Ya da bize bir sağlık verse işte elhamdülillah sağlıklıyım demekle şükrünü eda edebiliyor muyuz? Hayır. Her nimetin şükrü kendi cinsinden. kendi cinsinden. Ne verdiyse onu yapması gerekiyor aslında şükür olarak. Elhamdülillah sadece işin kavl söz boyutudur. Fiil yok ama. Orada bir fiil gerekiyor. Şimdi iman diye bir nimet var. En büyük nimet. Gerçekten insana verilecek en büyük nimettir. Hı hı. İman iman diye bir nimet var. Ben iman nimetinin şükrünü nasıl ödeyeceğim? İmansızlıktan kavrulan yüreklere hidayet vesilesi olarak. Ancak böyle ödeyebilirim. İşte aleyhissalatü vesselam efendimiz hemen Hudeybiye'nin arkasından yaptığı bu. Ne yapıyor? Civar yerlere, meliklere, hükümdarlara, krallara mektuplar yazıyor. Hı hı. Kaç tane Ali vesselam efendimizin hicri altıdan onuncu yıla kadar yazdığı bütün mektuplar üzerinde çok ciddi ciddi durmak lazım. Bu önemli bir konu çünkü. Ali vesselam efendimiz özellikle altıncı yılın arkasından bunu gönderiyor. Şimdi aklınıza bir tablo gelecektir çağrıda. Evet. Üç tane atlı geliyor Aklılar ya gidiyor ayrılıyorlar. ayrılıyorlar. Ya. O üç tane değil aslında. O ilk anda altı tanedir. He. Keşke altı tane olsa ama altıyla da kalmayacak. Bizim çekeceğimiz de altı yaparız hocam Allah'ın izniyle dua niyetine i̇nşallah. geçsin inşallah. Allah'ın izniyle. Şimdi o haritayı bir görelim. İnşallah. O çok güzel bir harita. Orada bazı şeyleri de göreceğiz. Mesela arkadaşlarımız oklara dikkat etsinler. Her bir tarafa gönderiliyor. Nereye gönderiliyor? Bizans imparatoruna. İran Kisra'sına, Habeşistan kralına, Mısır hükümdarına, Bahrin kralına, Yemen emirine, Ghassaniler emirine, Yemen hükümdarına, Ünman krallarına bakın o okların her biri onu gösteriyor ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz her bir yere bu noktada bir elçi gönderiyor. Bu Habeş krallı biz Necaşi, Necaşi ona yine de gönderiyor, gönderiyor. önce gönderiyor ondan sonra şimdi biraz hmm. onun detaylarını vereceğiz. Hmm. Şimdi tam senin cümlelerinden bir cümle kullanacağım. Bu mektuplar tam filmlik. He. Yani bir elçinin çıkışından gidip o krala mektubu ulaştırdığında yol güzergahında yaşananlar, o kadar manzama var mı of, orada? Of, of, of. Orada yaşananlar, oradan sonra o mektubun o bölgede diyelim ki Herakliustaki etkileri. İnanın ki tam filmdik Varda. yani ben saatlerce bu mesele hakkında bir şeyler söyleyebilirim ama konularımız fazla birkaç şeyi sadece söyleyeceğim. Bakın ve vesselam Efendimiz Necaşi'ye gönderiyor, Heraklius'a gönderiyor, Ghassan Melikine gönderiyor çok güzel bir şey var burada 6 tanesi bu mektupların orijinalleri de elimizde. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bizim için çok çok büyük bir şey. Orijinal derken bizzat o mektup. O mektup. Onlar her birisi şu anda bir müzede ha. bir tanesi burada bir tanesi bir başka yerde Muhammed Hamidullah Hoca işte hmm. bir iki tanesini o oldu neşretti onların resimleri falan var bunların hepsi var elimizde. Hmm. Şimdi bu 6 tane mektup son yıllarda ortaya çıktı yoktu kayıptı Allah Allah. yani ilk çıktığı tarihler işte 1900'lü yılların 30'lu 35'i öyle 46'lı yıllarda falan yani bu son hı hı. yıllarda çıkan bir şey ancak bu mektupların metinleri bizim kitaplarımızda vardı. Birebir uyuşuyor. Şimdi metinler var yıllar sonra Aslında asılları var. geliyor yan yana koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki bizim ilim birikimimiz, ilmi birikimimiz ne kadar bu noktada güzel. İnanın ki hadis meselesinde ileri geri konuşanlar ya, var ya, ya bir sürü delil var bu konuda sadece bu altı mektup onları susturmaya yeter aslında. Ki mektup hadisesi bile hadis kadar önem, önemli değil yani baktığınızda yani, yani çünkü bizim Aynen. dini yaşayışımıza Aynen. şey yapan Aynen. bir şey yok Ama yani onun için. Hadis içinde, kaynaklarında da geçiyor evet. çünkü bazıları. Yani bunda bu hassasiyeti yani, gösteren kim bilir hadis-i şeriflerin dinin rivayetinde. Dinin aslına ait olan ya, meselelerde ya. ne kadar bu mantıklı ada hassasiyet vardır bu hiçbir zaman unutulmaz. Ey Allah razı olsun. Şimdi burada iki tane mesele var bu mektuplar meselesinde. Bir tane mesele gönderilen elçi, ikinci mesele yazılan mektup. Bunlar öylesine değil. Mesela Ali Serhat Efendimiz her gönderiyor. Kimi gönderecek? Her dilini bileni gönderecek. Dil bilmeyen elçi göndermiyor. kısa gönderecek. Kimi gönderecek? Hatip bin Ebi Belta'yı gönderecek, o dili bilen birini gönderecek. Necaşi'ye gönderdi Amr İbni Ümeyye, Habeşçe'yi bilen birisi yani her dili bileni gönderecek ama mektubu tarihe yazıyor efendimiz sadece ona değil mektup Arapça he. olacak. Arapça orada okunacak ve giden elçi o mektubu ne yapacak tercüme, tercüme edecek. Dolayısıyla dil bilen bir elçi gönderiyor. Birinci şey bu elçinin dil bilmesi. İki, Elçi inanılmaz derecede heybetli olacak. Gittiği zaman orada bir yürüyecek ki İslam'ın heybetini orada yansıtacak. Öyle zelilane el ovuşturarak değil. Değil, değil, değil, Üçüncüsü vakarlı olacak. Bu ne demek? Asla kompleks olmayacak. Ona bir hediye getirildiği zaman tenezzül edip bakmayacak bile o hediye. Neticede orada başka bir şey için bulunuyor. Hı hı. Asla o noktada vakarını incitecek, vakarına zarar verecek bir hale gelmeyecek. Dördüncüsü inanılmaz derecede özgüveni olacak. Kendine değerlerine karşı özgüveni olacak ki orada herhangi bir itiraz olsa sarsılmasın hmm. zaten de sar, ne yapıyor işte Kisra yırtıyor mektubu atıyor üzerine giden elçinin hiç oralı bile değil. Efendimiz'e gelip diyor ki ya Resulallah böyle böyle Allah da onun hükümranlığını yerle bir edecek diyor ve yerle bir yani oluyor oldu zaten. zaten. Dolayısıyla bütün bunlar hepsi elçiye ait hususiyetler bakın. Hı hı. Peki geldik mektuplara mesela Efendimiz sallallahu aleyhi bir tane mektup yazdırmış işte şeye katiplerine vahiy katipleriyle hı hı. böyle özel yazışmalarını ayrı yazanlar ayrı ayrıdır hı hı. ortak olsa da genelde ayrı ayrıdır bir tane yazdı herkes aynısını gönderse bizim yaptığımız gibi öyle yok muhatap kimse seçtiği selamdan tutun ayete kadar Hı. hepsi özeldir. Hudeybiye'de görmedik mi gelen elçilere ha, değil mi? Aynen, Şeylerine göre karakterlerine aynen, göre. Aynen aynen Aha. davet mektupları da öyle. Ha. Eğer müşrik birine yazıyorsa gönderdiği ayet başkadır. Hristiyan biri ise gönderdiği ayet başkadır. Eğer Necaşi gibi iman etmiş birisi ise Necaşi'ye yazdığı evet. başkadır. 6 tane en azından elimizdeki mektupları ciddi bir biçimde incelediğimizde bütün bunların hepsini görüyoruz. Hı hı. Şimdi Necaşi'ye gitmiş daha önceden de gitmiş. Necaşi Müslüman olmuş zaten Amr İbn-i Ümeyye gidiyor. Bu son giden mektupta Amr i̇bn Ümeyye diyor ki artık Efendimiz ondan istiyor gönder diyor artık hı hı. Habeşlileri. Yani sana sığınan muhacirleri geri gönder. Çok üzülüyor Necaşi ama elbette ki gelecekler Ali serat ve selam daha öncesinden Ümmü ve annemizi de kendisine nikahlamasını hmm. istemiş. Necaşi onun için bir düğün merasimi bile yapmış. Damadı olmayan bir düğün. Evet. Mihrini bile Necaşi ödemiş. Öyle bir şey var. Ve Necaşi iki tane mektup yazarak amr ibni ümeyiye verip onları da gönderiyor ki onlar şimdi Hayber yolunda gelip Ali serat ve selam efemize kavuşacaklar. Dhiye ibni halife ya da ona Dahiyetül kelbi deniyor. Çok önemli bir sahabe efendimizdir bu sahabe efendimiz. Ne kadar önemli olduğunu şu kadarını söyleyeyim. Cebrail insan suretinde gelse Onu onun suretinde Allah geldi. Allah Allah. Niye? Niye? Biraz düşünelim. Genelde diyorlar ki yakışıklı oldukları için. Evet yakışıklı mı Dahiye? Yakışıklı ama tek sebep bu mu? Hayır. Biraz daha onun hayatını incelediğinizde bir şey görüyorsunuz. Vahye aşık birisi. Aynen. Vahye olan o iştiyakına Allah mükafat veriyor. Vahyin meleği insan suretinde geldiğinde onun suretinde geliyor. Gidiyor dühye Heraklius'u buluyor Kudüs o zaman o da başka yerlere çıkmış yol orada kesişiyor. Mektubu veriyor okuyor orada inanılmaz derecede etkileniyor dönemin Heraklius'u. Böyle biraz meyli oluyor birkaç gün yanımızda kal diyor Dıhyetül Kelbi'ye sonra adamlarını gönderiyor diyor ki bakın hele bu peygamber diye iddiada bulunan insanın şehrinden kimse var mı burada ticaret için? O günlerde de Mekke'den 30 kişilik bir tüccar heyeti var orada. Mekke'den derken Müslüman Mekke'den, değiller Mekke'den Yok değiller ha. Müslüman değiller ve başlarında kim var? Ebu Sufyan var. Ha. Şimdi Ebu Sufyan'ın olduğunu öğrenince Heraklius'un adamları alıp getiriyorlar saraya adamlarıyla beraber hı hı. o diğer tüccarlarla hı hı. beraber baya bir uzunca bir konuşma var neredeyse kaynaklarda 2-3 sayfa aktarılır bir iki cümle sadece söyleyeceğim Heraklius diyor ki doğru söyleyeceksin ben sana bazı şeyler soruyorum sen de bana doğru cevap vereceksin Heraklius bize şey Ebu Sufyan bize bunu rivayet ediyor zaten Müslüman, olduktan, Müslüman sonra. olduktan sonra ben diyor aslında bir şeyler karıştıracaktım bir şeyler de yanlış söyleyecektim yalan söyleyecektim ama oradaki adamlar var ya Çok onların ya. karşısında ha. yalancı duruma düşmek istemedim diyor bana Muhammed'i sordu diyor ilk soru olarak. dedim ki ona ya büyütülecek bir mesele değil bu mesele o kadar gözünüzde büyütmeyin işte içimizden çıkıp biri falan Heraklius kız dedi ki hayır sen benim sorularıma cevap ver. Nasıl birisi şimdi nasıl biri düşman, savaşmış ahlaklı diyor artıyor mu ona inananlar azalıyor mu diyor artıyor diyor. Peki ona inananların özelliklerine O özelliklerini söylüyor. Onun soyunda sen akrabasısın değil mi? Evet akrabasıyım. Onun soyunda krallık iddiasında bulunan böyle bir iddiada bulunan şimdiye kadar kimseler var mıydı? Hayır diyor. Hangi soruyu soruyorsa Heraklius Ebu Sufyan'a aldığı cevapla İslam'a karşı ilgisi, alakası, meraka artıyor. İşte sen ahlaklı bir mümin olursa evet. düşmanın sana referans oluyor. Aynen. Dosta ihtiyacın Gerek yok işte yani. İşte zaten asıl fazilet nedir? Sadece dostun seni takdir evet. etmesi değil. Asıl fazilet düşmanın bile seni takdir evet. etmesidir ki Allah Resulü bunu defaatle yaptırmıştır. Siz hiç savaştınız mı diyor Herakliuz? Savaştık diyor. Peki ne oldu? Bir defa onlar kazandı ki onda ben yoktum diyor. Yani ben yani. olsaydım sanki kazanacaktım <gülüyor> gibi. Diyor, biraz karıştırıyorum kendisi evet. söylüyor zaten. Bir defa da biz kazandık diyor. deyi de söylemiyor. O deyi evet. berabere görüyor herhalde. Neyse konuşmalar gittikten sonra Heraklios bir cümle söylüyor. Bu söylediklerin üzerinden anlıyorum ki çok yakın bir zamanda ayağımın bastığı şu topraklara kadar onun mesajı gelip ulaşacak ve öyle de oluyor her aklı zaten çok değil Allah Resulü'nün vefatının hemen arkasından ta nerelere kadar gidiyor giderken de Suriye'ye ebediyen elveda diyerek ebediyen diyor, değil mi? E vedalaşıyor evet. ama sonradan o adam kalitesi bozulunca yeniden tekrardan geri Neyse. dönmek durumunda kalıyorlar evet. şimdi böyle o dönemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde geçiriyor kimisinden olumlu cevap, kimisinden sulh adına bir şey ama aleyhissalatü vesselam efendimiz asla boş durmuyor ve o ortamı bir tebliğ ve davet noktasında bir seferberliğe hı hı. dönüştürüyor. Hı hı. Onun için ben buradan kardeşlerime şunu söylüyorum diyorum ki bakın Allah bize çok çok büyük nimetler vermiş ama inanın şu memlekette bile çok ciddi bir iman problemimiz var şu anda artık fark edelim bunu ahlak problemimiz var bizim bunu fark edelim namaz problemimiz var bizim ya bunlar nereden gelecek nasıl düzelecek sen ben bu işe el atmadıktan sonra nasıl düzelecek madem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecesini gündüzüne katarak bu noktada mücadele etmiş sahabe ondan sonra yatmamışlar durmamışlar Medine'ye sıkışıp kalmamışlar dünyanın dört bir tarafına duyurma adına her şeylerini feda etmişler e biz de aynı cennete talibiz. o zaman bizde bu noktada bir gayrete girişmemiz lazım. Eğer bu noktada bir gayret içerisinde olmazsak inanın ki bunun hesabını Rabbimize zor veririz. <gülüyor> Rabbim nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Habibe annemizle olan nikahlamasına bir şey eklemek ister misiniz? Orada nikah Hı -hı. şeyini söyledik ama sonrasında göreceksiniz. Hı -hı. Özellikle Mekke fethinde Ebu Sufyan geldiğinde iman insanı nasıl değiştirir, nasıl dönüştürür? Hı -hı. Onun çok güzel bir örneğini göreceğiz inşallah. İnşallah. Tamam inşallah. Şimdi hicretin 7. yılı Muharrem ayı evet. ve Hayber'le alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir harekete geçiyor. Oraya doğru yola çıkıyor. Aynı. Sebepleri ne ve ne oluyor hocam? Hayber efendim? olmuş bir ihanet merkezi. Ne zararı vardı bizim Medinelilere? Bizim ne zararı var? En başta mesela Hendek Kazbesini onlar ortaya çıkardı. Rahat durmuyorlar. Evet. Ali Serat Vesselam Efendimiz mesela sürgün etmiş Kurayza oğullarından hı hı. gelmiş orada çörekleşmiş. Ha biz bir hata ettik. Bundan sonra yerimizde duralım demiyor. Nadir oğullarından gelenler var. Kurayza oğullarının kaçıp gelenler var. Hayber'de oturan zaten insanlar var. O anda Hayber'de şimdi göreceğiz haritada da çok güçlü kaleler var inanılmaz bir şehir var on bin tane kendi askerleri var sayı belki biraz mübalağa olabilir ama hı hı. çok ciddi bir asker sayısı olduğu var. belli hı hı. böyle bir şehir Hayber kendi halinde kalsa ve kendine özgü ki Hayber toprakları çok verimli topraklardır Hicaz'ın en böyle hurmasının bol olduğu bir yerdir kendi işlerine baksalar yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey demeyecek ama durmuyorlar Katafanları ortaya sokuyorlar. Süleymanoğullarını gidip karıştırıyorlar. Mekke'de zaten bir elleri münafıklarla inanılmaz bir istihbarat bağı oluşturmuşlar. İkide bir onlara fitliyorlar. Bir şeyler yapsınlar, Medine'de karışıklık çıkarsınlar hmm. diye. Aleyh-i vesselam efendimiz bu çibanın başını ezmeli diyor. Eğer bu ihanet merkezini dağıtmazsak bu insanları engelleyecek. Eh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öteden beri Kureyş'e şunu diyordu benimle insanlar arasından çekilin tamam ben size Müslüman olun demiyorum ama engel olmayın insanlara hı hı. insanların önünde perde olmayın. Hayver'deki Yahudiler de geri perde oldular. Hı hı. Şimdi kendileri fitne fucur içerisindeler ihanet içerisinde yetmiyorlar bir de kaşıyorlar her tarafı bu noktada eğer o ihanet şebekesi dağıtılmasa ileride çok çok daha büyük şeyler olacak. Tam zamanlaması uygun bir zamanda Mekke ile o suh yapıldığı bir anda bu oldu. Mesela o olmasaydı diyelim ki aleyhissalatü vesselam efendimiz biraz geç davransaydı Mekke bozsaydı gene ittifak, ittifak olacaklardı olacak. iki düşmanı aynı anda yere aynen. sermek daha zor olacaktı. Zor olacaktı. Onun için, hazır kopmuşken iletişim. Evet Aynen Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem o anda fırsat tam doğru bir zaman doğru bir yer. şimdi verirsek cezalarını verebiliriz diye Hayber meselesini koyayım demek Neden oluyor. doğru zaman hatırlayın bir, bir ders önce şey demişlerdi nasıl toplamışlardı hendiye gelen o kadar orduyu? Ya. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur diye hiçbir biriyle alakası bile olmayan e, insanlar İslam, selam düşmanlığı altında, yani yani. İslam düşmanlığı ya. altında bir ittifak kuruyorlar. E şimdi de böyle bir suskun bir dönem var barış dönemi var. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki bunlar dün düşmanımın düşmanı dostum diyerek ittifak kurdular. Bu ittifaka bir daha meydan vermeden hazır barış süreci varken birini halledelim. Evet aynen öyle Hı -hı. ve aleyhisselatü vesselam efendimiz bunun üzerine 1600 kişilik bir orduyla çıkıyor Medine'den yola. Medine'den Hayber 151 kilometre, 160 işte 180 bazı farklı hı hı. bir şey bu kadar yani. O günkü şartlarda 4-5 günde alınabilecek bir yol ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir taktiği var. Bütün savaşlarda çıktığı anda bazen tahmin etse de sahabe nihai anlamda hedefi söylemiyor Efendimiz. Ha nereye gittiğini bilmiyorsa. Kimse bilmiyor bir çoğunda böyledir ne diyor ordu hazırlanın sefere gidiyor sefer. ama nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz bilmiyorum ha, ya. çok yanındaki sahabe efendilerimizin belki haberi vardır ama onun dışında yok neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmana haber ulaşmasın diyor bir ikincisi bu noktada biz daha farklı bir biçimde bir strateji uygulayalım. Belki bakarsınız yolda başka bir şeyler olabilir hmm. ve bu da olmuştur zaten. Hmm. Birçok sefer için bu yani bu efendimizin askeri yönünü de ortaya koyan önemli bir gösterge. Padişahlardan yani. birinin öyle bir diyaloğu vardı hatırlıyorum. Evet. Yavuz Sultan, Sultan, Sultan Selim'de Selim de var yani. Nereye yani? sefere gidiyoruz diyor, diyor sır saklamayı bilir misin evet. diyor. Biliyor efendim diyor. Yavuz Sultan Selim de diyor ki ben de bilirim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> evet. Çünkü o çok önemli bir şey. Şimdi Allah Resulü <gülüyor> sallallahu çıkıyor. Şimdi bu bir harita Harita göreceğiz Görünüm ama hocam. kardeşlerimiz bu haritaya çok dikkatli baksınlar. Burada önemli bir şey var bakın hı. iki tane hat var orada bir yeşil gösterilen bir de orada kırmızı gösterilen yer. Normalde yeşil gösterilen yerden düz çıktığı zaman Hayber'e çıkıyor. Bakın düz gitmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Baya bir açıyor orayı. Hı hı orayı açması inanılmaz bir taktik ve strateji hı hı. nedir biliyor musunuz mesele? Hı hı. Orada Gatafanlılar var, Gatafanlılar da biliyor Allah evet. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yakın bir zamanda Hayber'e doğru bir sefer düzenleyecek ama kendilerine doğru gelince İslam ordusu korkuyorlar Hayber'e gitmeye. Tamam. Dolayısıyla Efendimiz orada Gatafanlıları da güzergahı biraz onların üzerine kırarak onları bir yönüyle suskunluk altına alıyor. Kuzey batıya mı gidiyorlar? Bakın zaten? yeşili takip tamam, edeyim Kuzey -batı yukarıya sayılı, doğru he? gidip aşağıdan iniyor. Ha. Aşağıdan bir şey çıkarıyor o kırmızı ok gösteren tamam. orası direkt Hayber'e ama ordunun genelini yukarıdan indiriyor aşağıya doğru. Bunu yaparak da dediğim Seş gibi Gatafanları şey, yani koruma altına almış anladım, oluyor anladım. yani onlara bu imkanı vermiyor. Orada üç tane şey var Naim kalesi, Sabbin Sab Muaz kalesi ve Kille Zübeyir kalesi o hı hı. üç kale çatışmaların en yoğun ve en şiddetli geçtiği yerler. Şimdi hı hı. bu harita kardeşlerimizin aklında kalsın. Bir sürü olay yaşanıyor yol güzergahında yani kaynaklarımızda hı hı. o bilgiler var. Bir tane önemli bir bilgi var onu sadece ben aktaracağım. Şimdi tepeler oluşuyor ya yol güzergahında. Tamam. İnsanlar böyle dağlara tepelere çıktığı zaman biraz coşku fazlalaşır. Askerseniz hele, bağırırsınız, hmm. slogan atarsınız, oksijen de bol. Tek bir getirirsiniz. Hmm. Öyle bir hal oluşuyor. Allah Resulü orada bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki, nefeslerinizi boşuna tüketmeyin. Allahu Ekber dediğiniz zaman siz sesinizi duymayan ve kayıpte olan birine seslenmiyorsunuz siz bunları güzel ve yerinde kullanın diyor. Bu nedir biliyor musunuz? Heyecanınızı zayiat etmeyin demektir. Yeri geliyor Allah Resulü diyor ki bağırın diyor. Verin ses verin. Ben de kazılırken, kazılırken ne dedi? Kazılırken mesela telbiye getirirken mesela hı hı. şimdi Kaza Umresi'nde göreceğiz evet. mesela ama orada or bağırmanın bir anlamı yok. Yani orada deşarj olmaya gelmeyin. Heyecan nimettir ki. israf etmeyin, etmeyin. onu söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve özellikle dualarda bağırıp çağırmadan bu noktada niyazı ortaya koyma noktasında da bir uyarıda bulunuyor. Belki günümüzde yapılan salon programlarında sık sık tekbir getirilerek o heyecanlarda bazen o tam yani yerinde kullanılmıyor aynen, olabilir. Aynen. Yani. Ne yazık ki o noktada bizim biraz evet. israfımız evet. var yani biraz o noktada dikkatli olmak evet. gerekiyor. Şimdi Şimdi ve vesselam efendimiz sezdirmeden yavaş yavaş o güzergahı izleyerek geliyor hı hı. kalelerinin önüne Yahudiler o kadar kendilerinden emin ki Muhammed nerede cesaret edecek bizim karşımıza de değil mi, değil mi? Yani. bize gelmez falan filan hı hı. diyorlar. Sabahında Allah Resulü kuşatmış kaleleri onlar çıkacaklarken bir de bakıyorlar ki koca bir ordu var karşılarında ne yapacaklarını şaşırıyorlar, çekiliyorlar kalelerini, başlıyorlar kalelerde savunma adına bir savaş yapmaya. Kaleler çok, bakın orada bazılarının isimleri var ve bunlar küme küme. Hı hı. Birazdan resimlerde göreceğiz. Hı hı inanılmaz bir savunma ortaya koyuyorlar ve o kalelerde su var günlerce yiyeceklerini zaten depolamışlar uzun bir süre dışarıya çıkmasalar bu manada hiçbir ihtiyaçları yok zaten onun için hı hı. tasarlanmış bütün her şey. aleyhissalatü vesselam Efendimizin bunu bildiği için onları dışarıya çıkarabilecek her yolu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor ve süreç biraz uzuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde hastalanıyor. Çok hı hı. ciddi bir hastalanıyor. Ebu Bekir e diyor ki bugün ordunun komutanı sensin. Ebu Bekir radıyallahu an orduyu alıyor komuta ediyor. Akşamına kadar yine mücadele devam ediyor, savaş devam ediyor. Bir herhangi bir gelişme olmuyor. Efendimiz'e tekrardan gelip rapor veriyor. Ertesi gün Allah Resulü Ömer'i söylüyor aynı şekilde hı hı. süreç uzadıkça asker yoruluyor. Aylardan o günlerde Haziran, Temmuz'dur çok sıcak o günler inanılmaz bir zorluk yaşanınca Aleyhisselatu vesselam Efendimiz bir şey söylüyor orada. Yarın diyor sancağı öyle birine vereceğim ki Allah onu sever o da Allah'ı sever. Allah ondan razı o da Allah'tan Müjdeye razı bak. ve onun eliyle Allah bize zafer verecek. Şimdi Bekir kardeşim. Herkes bekliyor. O gece nasıl olursa da geçmez o gece. Bureyde'nin ismini çok duyduk evet. değil mi? Vallahi aynı senin cümleni söylüyor. O gece sabah olmadı. Diyor. Geçmez değil Geçmiyor. mi? Evet. Ve diyor biz birbirimize hep bakıyorduk. Acaba kim? Sen mi? Ben mi? Hazreti Ömeri dinliyoruz şimdi. Hiç diyor şimdiye kadar böyle bir şey istememiştim. Ama o gün nasıl geldim. Allah Resulü'nün tam önünde durdum ki beni görsün <gülüyor> bana desin ki gel Ömer. onun gibi Sa'd bin nevi Vakkas onun gibi daha niceleri ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafasında belirlenmiş evet. o ismi o isim Ali. Ali yok ama orada. Ali'yi göremiyorum diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki ya Resulallah gözlerinden rahatsız hem de öyle bir rahatsız ki yürüyecek gibi bile değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biri refakat getirsin Seleme İbni Ekva kalkıyor getiriyor nasıl getiriyor biliyor musunuz? Bir ama nasıl getirilir? Bayağı bayağı göz kapanmış yani hiç önünü göremiyor. Geliyor Allah Resulü'nün karşısına ya Resulallah diyor vallahi önümü göremiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz geçiyor karşısına mübarek elleriyle bir şifa duasıyla bir şekilde ona gözlerinin iyileşmesine vesile oluyor ve o Ali diyor ki o günden sonra bende artık o göz ağrısı yok. Allah Resulü dua etmiş daha Ali, Ali almış şifayı e, Allah'ın izniyle havası da yerine gelmiş. Sancağı veriyor Ali'ye al diyor Ali. Bu sancak senin al ve yürü. Al ve yürü deyince orada al yürü ve arkana bakma Ali bunu söyledi şimdi Ali durur mu? Aldığı gibi yürümeye başladı yürüdü ama bir şey soracak. Allah Resulü de dedi ki arkana bakma bu sahabenin ittibası için çok güzel bir örnektir. Ya Resulullah bana arkana bakma dedi ben nasıl arkama döneyim diyor. Mesela burada mesela aslında mecaz yani al yürü anlamına geliyor hmm. ama o kadar bu noktada sahabede hassasiyet var ki bazen mecaz olarak söylenmiş şeyleri bile hakikat, hakikat olarak, olarak alıyor. Ediyorlar. Yürürken soruyor Allah Resulüne ya Resulallah onlarla ne üzerine savaşayım Allah Resulü de bağırıyor arkasından onlarla Allah'a ve Resulüne iman etmeleri üzerine savaş iman ederlerse dinde kardeşlerimiz iman etmezlerse eğer aranızdaki kılıç onlara hüküm verene kadar onlarla mücadeleye devam et şimdi Ali bunu da duymuş of orada bir nara atıyor. Bu bir gece önceki Metü Sena'dan haberi var oldu e, değil mi? Tabii Hazreti ki anne. olmaz tabii. mı? Orada bir de bir, bir nara atıyor ki ben Haydarı Kerrar'ım şöyle yaparım şöyle ederim kaleleri şöyle deviririm Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fetih ahlakını öğretecek bir şekilde bir cümle söylüyor. Ali diyor yavaş ol senin vesilen de bir kişinin hidayete ermesi yüz kızıl tüylü deveden daha hayırlı. Yani diğer diğer rivayet çok daha hoş. Üzerinde güneşin doğup battığı toprakların fethinden daha hayırlı. Sen birinin hidayetine vesile olduğun zaman zaten Fatih'sin. Fatih'sin hem de o biri Adem bir Adem bir alem bir alemin fatihisi evet. değil sadece Hayber'in bir insanın hidayetine vesile olduğun zaman böyle göreceksin. Ali bunu da aldığı zaman gidiyor. Gidiyor nasıl bir mücadele veriyor kaynaklarda inanılmaz şeyler anlatır ki bizim Ali'nin cenknamelerinin genel anlamda o efsaneye dönüştürülen sayfaları da oradadır. İşte hmm. merhabı nasıl yere serdi, nasıl kesti, nasıl doğradı ama gerçekten o manada da şeyler var. Ali acayip orada bir sürü şey anlatılabilir ve işin neticesinde Cenab-ı Hak onların vesileleriyle zaferi ihsan ediyor. Yahudiler kalelerinden çıkmak zorunda kalıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir zafer elde etmiş oluyor. Ne olacak şimdi? Koca bir coğrafya, kale, koca bir şehir, inanılmaz do derecede topraklar, inanılmaz derecede ganimet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla alakalı bir şeyler düşününce Yahudiler geliyor yanlarına. Yahudiler geliyor yanlarına. Burada duralım. Bir öne biraz gidelim. Orada bir örnek var. Hı -hı. Onu kaçırmamamız Hı -hı. lazım. Savaş devam ederken Habeşli bir köle olan bir çoban Yesar Allah Resulü'nün önüne geliyor. Sen diyor Allah'ın peygamberi misin öyle mi? Allah Resulü evet diyor. Ben sana iman etmek istiyorum diyor. Yahudiler konuşuyorlardı senin hakkında. Bir anlat bana diyor. Allah Resulü de anlatıyor ve iman ediyor iman eder etmez ne yapayım diyor ya Resulallah bu davarları bir sürü koyun var orada ve biraz sonra belki savaş bitecek onlar zaten ganimet olacak ama savaşın ahlakını gösteriyor Efendimiz bize sür diyor koyunları onlara geri ver sen Müslüman oldun emanete asla ihanet edilmez ya. sen onları Onların Sahiplerle kalelerine kesinlikle. doğru sür. Koyunlar birbirlerinin arkasına düşer giderler diyor. Yesar bunu yapıyor. Sonra Yesar Ali'nin komutasında daha bir vakit namaz kılmamış. Oruç tutmamış. Hacca gitmemiş. İslam'a ait hiçbir şey Hiç bilmiyor. Hiç amel yok yani o anında. Hayır, hadis yok o anda. iman etmiş. Allah bunu nasip etmiş ona. Ali'nin arkasında katılıyor ve o anda şehit oluyor. Onun naaşı getiriliyor karargaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki örtüyü kaldırtıyor bakıyor ki Habeşli Yasar. Şöyle Yasar önünde dururken Efendimiz başını çeviriyor. Sahabe hemen fark ediyor ya Resulallah ne oldu buna birkaç kez sahit olacaklar çünkü bir bilseniz diyor kardeşiniz Yasar'ı şehit olarak gitti cennet nimetlerini tadıyor Şimdi diyor, şu anda şimdi. utanmasın diye ben başımı çeviriyorum Radiyesin. diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah ona rahmet eylesin. Az amelle çok büyük bir mükafat kazandı. Az amelle iman ve şehadet evet. bununla çok büyük bir mükafat kazandı. Yani Hayber böyle hatıraların çokça olduğu evet. bir Gazvedir onun için her gazveye mektep nazarıyla bakalım dedik ya Bedir'de hı hı. o nazarı hiçbir zaman düşürmememiz İsmi lazım. Neydi o Yesar. Yesar aynen Habeşli Yesar Çoban. Şimdi orada Yahudiler geliyor diyorlar ki ya Resulallah biz senden ya Muhammed'de nasıl hitap ediyorlarsa biz senden şöyle şöyle şöyle şartlar istiyoruz. Aslında mağlup olmuşlar şart ileriye sürmeye durumda, değiller. durumda da değiller. Ama Efendimiz yine merhamet ediyor onların şartlarını kabul ediyor tamam diyor madem öyle istediklerinizi severeceğim vereceğim diyor. Sonra diyorlar ki ya Resulallah senden bir şey daha istiyoruz. Ne diyor? Ya diyor siz Medine'ye dönüp gideceksiniz bu kadar burada toprak var bu toprağı işleyecek insanlar lazım. Bizi bırak burada biz toprağı işleyelim mahsulü kaldıralım sonra sen nasıl istersen o mahsulü yine aramızda bölüşelim. Merhamet ve rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler gibi entrikaları ihanetleriyle bilinen bir kavme bile bu imkanı veriyor Efendimiz tamam diyor. Madem öyle topraklarınızı işletin her sene mahsulü kaldıralım. Yarı sizin yarı bizim kabul mü? Kabul diyorlar. Yani bu o kadar inanılmaz bir Bölüşüm ki o biçim yani neticede hı hı. o topraklar Müslümanlara ait hı hı. ama yine rahat durmuyorlar. Bunca şeye rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlara karşı adımlarına rağmen yine rahat durmuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiği için bir madde düşüyor oraya. Diyor ki Allah Resulü ve Müslümanlar istedikleri anda burayı terk edeceksiniz. Ha, biz git dediğimiz anda, anda gideceğiz. Çünkü zafer olmuş neticede hı hı. topraklar yoksa istesek geldi. şu an zaten süreriz. Sizden. Taşınabilecek ganimetleri almış hı hı. aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan sonra böyle bir anlaşma yapmış bu anlaşma şey çerçevesinde de mesele yürüyecek. Hı hı. Şimdi Efendimiz ne yapacak? Her sene o mahsulü hesaplaması için Abdullah İbni Revaha'yı gönderecek. Evet. Abdullah İbni Refah'a peygamberin şairi Ensar'ın o büyük insanı ki yarınki derste şehadetini göreceğiz çok büyük bir insan gerçekten öyle bir titiz bir biçimde yapıyor ki inanılmaz tam böyle ikiye bölecek şekilde sonra diyor ki önce siz alın çünkü biliyor onları İkisi de aynı aslında önce siz alın onlar da bir tanesini alıyor tamam diyor bu da bizim diyor Gelip şikayet ediyorlar Abdullah İbn Revahî. Diyorlar ki ya ya Resullallah işte çok acayip bir elçi göndermişsin bize yani. Bizim hakkımızı tam vermiyor falan filan. Ne hayır. ve senefendimiz adamlarına güvenir. Diyor ki ben Abdullah'ın yaptığına kesinlikle güveniyorum. O adaletle size hükmediyordur bölüştürsün Efendimiz bilmiyor böyle yaptığını. Bölüştürsün Abdullah önce siz alın diyor. Diyorlar ki zaten öyle yapıyor. Ya Abdullah. Adaletsizlik neresinde e tamam mı? diyor o zaman daha ne diyor yer ve gök ancak bu adaletle kalır diyor içindeki bazı ehli insaflar ama diğerleri yine fitnenin ha. peşindeler. Diyorlar ki Abdullah'ı satın alalım nasıl alalım bir dahaki sene geldiklerinde bir çuval hediye işte altın şu bu dolduralım götürelim verelim belki bize biraz bu noktada bir şeyler geçir. yapabilir. Getiriyorlar Abdullah'ın önüne onları koyduklarında Abdullah İbni Revaha diyor ki ey Allah'ın düşmanları bu ne? Diyorlar ki sana hediye ne hediyesi? Ne var ki sizinle bizim aramızda sen, sen, siz bana hediye veriyorsunuz? Alın diyor bunları alın bir daha da öyle bir şey yapmayın sizin yaptığınız şey rüşvettir ve bu da bizim dinimize göre haramdır. Adına hediye deseniz de o hediye olmuyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, emirlerin yani idare sahiplerinin, güç sahiplerinin, bir yerlerde görev olanların, kadıların, hakimlerin hediye alması rüşvettir. Sen neyin rüş hediyesini veriyorsun bana? Allah Resulü bu sözü nerede söylemiş? Birisi gelmiş bir yerden Efendimize ganimetleri dağıtırken işte yarasıyorla bunlar bunlar bunları da o kavim bana hediye verdi. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz inanılmaz derecede üzülüyor, inanılmaz derecede sinirleniyor, çıkıyor hutbeye bir hutbe irad ediyor ve diyor ki orada ya siz ne yapıyorsunuz diyor. Babanızın evinde otursaydınız size, bu size hediye o hediyeleri verecekler miydi? miydi? Onun için bazı insanların hediye almaları caiz değildir. Sen eğer emir sahibiysen, idare sahibisin yani bir yerde bir şekilde bu manada bir görevin varsa hele hele sen, hüküm verme noktasındaysan neyin hediyesini alıyorsun? O hediyenin adı hediye olsa bile o rüşvettir. İbni Revaha Allah ondan razı olsun bunu çok iyi bildiği için öyle bir sert karşılık veriyor ki Yahudilere İdace ne yaptıklarına şaşırıyorlar bir daha da yapmaya imkan bulamıyorlar. İbn-i Revaha da o süreçte hep bunu yapıyor. Orada ve vesselam Efendimiz kaldığı süre içerisinde bir şey daha oluyor. Fedeklenilen bir yer var. Hı hı. Hayber'den daha bereketli bir toprak. Oraya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müfreze gönderiyor. Adamlar korkusundan diyorlar ki ya savaş olursa aynen Hayber'de olan gibi başımıza gelir. En iyisi biz sulh yoluyla anlaşalım diyorlar. Sulh yoluyla anlaşıyorlar. Savaş olmadan sulh yoluyla anlaşıldığı için bu noktada orada elde edilen ganimetlerdeki insiyatif hakkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da fedeki ehli beytinin nafakası için diyor böyle hı hı. bir şey söylüyor. Tabii o daha sonra Hazreti Ebubekir döneminde bir tartışmaya sebebiyet veriyor. Bu Fedek arazileri meselesi çok ciddi bir biçimde bazıları tarafından da eksik ve yanlış anlaşılarak olay başka yerlere çekiliyor. O konular farklı konular hı hı. oralara girersek hı hı. olay şey yapacak ama Fedek de böyle geliyor. Şimdi o ganimetler toplandığında ve selam Efendimiz orada kimler şehit olmuş kimler işte gazi yaralı onlarla ilgilendiği bir anda birinden bahsediyorlar diyorlar ki ya Resulallah falanca isimde de var ama söylenmediği için biz de söylemeyeceğiz öyle tanınmış birisi değil çok kahramanca savaştı ve şehit oldu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o cehennemdedir sahabe bir sarsılıyor ama diyor ya Resulallah çok acayip savaşıyordu diyor gidin diyor bir açın bakayım elbiselerini gidip açıyorlar elbiselerini, ganimete ait bir örtüyü almış o şahıs ve saklamış. Ganimete yani millete ait bir mal, kamuya ait bir mal bu alındığı zaman cezasının ne olduğunu söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin böyle dehşetvari bir şeyini duyunca sahabe bir tanesi de böyle ufacık bir bandaj almış Çıkarıyor başından anında ganimetler atıyor. Vallahi ya Resulallah, bilmiyordum bu kadar ağır bir şey olduğunu. Eğer o kalsaydı başında cehenneme o halde gidecektin sen. Hay, hay, hay. Bir tanesi böyle ufacık bir terlik getiriyor diyor ki vallahi ya Resulallah, ben de bilmiyordum. Ben de almıştım ama bu. Onu almış olsaydın o sana cehennemde ayakkabı olacaktı. Sahabe anlıyor ki bu iş çok tevheli yok. Şey. İstisnası yok. Milletin malı ya milletin malı beytül mal devletin malı değildir milletin malıdır. Evet. Ve millete ait tek bir kuruş bir toplu iğne yaktığın lüzümsüz yere o lamba bindiğin araba kullandığın telefon meşgul ettiğin her şeyi gidip dairede oturup kendi özel işlerini yaptığın şeyler hepsi hepsi hepsi yarın Allah katında hesabın konusu olacak. Vallahi ödümüzü koparacak bir şey olmalı. İşte sahabenin ödü koptuğu için bunları öğrendikten sonra hiçbiri devlet işinde görev almak için can atmadılar. Şimdi onu diyecektim. Benim zihnime oturdu. Git şuranın valiliğini yap dediklerinde, Allah Resulü yap dediğinde sahabe kaçtı dedi. Aman, ben ben cenk edeyim, aman, cihat edeyim. Aman, aman, ne olur aman, bana benden, vermeyin. Benden uzak olsun. öyle. Çünkü çok zor bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Bakın biz kendi memleketimiz için söylerim Bekir kardeşim. 83 milyon değil mi şimdi ya. ben bir yerde görevliyim bu sadece devlet için de değil mesela biz şimdi bir vakfımız var hı hı. aynı şey benim için de geçerli bir vakıf bir dernek millete ait bir yer orada bu noktada kendi şahsına kullanmaya başladığın anda hakkın olmayan bir şeyi hakkınmış gibi kullanmaya başladığın bir anda bütün bir milletin vebalini üstlenerek hesaba gidiyoruz. 83 milyonla yaşarken tek tek helalleşme de mümkün, mümkün olmadığına göre, ay işte yandın ki yandın. İşte buydu zaten sahabenin ödünü koparan şey. Şimdi iyice anlıyor anlayabiliyor muyuz? Hazreti Ömer yaralanıp yatağa düştüğü zaman ya. Ömer, ne olur ya bak senin oğlun alim birisidir, fakih birisidir. Abdullah bin Ömer'den bahsediyorlar. Ya. Ne olur? Şunu halife olarak ata diye dediklerinde ne dedi? Eğer bu bir imtiyazsa biz onu tattık, eğer sorumluluksa ki sorumluluk bir evden bir kurban, bir kurban yeter. Eder. Bu bir kurbanlık meselesidir, kimse birbirini yemesin bu noktada bu çok ciddi bir meseledir. Evet. İnanın ki bu meselenin ehemmiyetini anladığımızda birbirimize havale ederiz, evet. ehliyet ve liyakatı önceleriz. asla adamımız var diye şu var diye bu var diye ortalığı ayağa kaldırmayız ve bu noktada usulsüz yaptığımız her işin yarın hesap defterleri açıldığında çok büyük bir veballe bizi karşı karşıya bırakacağını biliriz ona göre ödümüz kopar bundan. Hatta kendisini sırtından hançerleyenin bile diyor onu hapis tuttuğunuz yerde Devletin yemeğinden göndermeyin. Ya. O diyor devletle alıp veremediği yok, onun benimle alıp veremediği var. Benim hanemden yemekle besleyin onu diyor yani. Ömer, Ömer'in ufku acayip Çok başka yoktur. bir şey, başka ya. yani bir biz, şey hani Birçok şeyi anlayabiliyorum ama evet. bunları gerçekten ne kadar uzaklaştıysak bundan ya. anlamakta bile zorlanıyorum. Yani. Ya. Ama mecburuz evet. bunlar Anlamak bizim fabrika yani. ayarlarımız. Evet bozulan ayarlarımız bunlar zaten evet, bizim evet. bu ayarlara yeniden dönmek zorundayız Mecburuz. eğer bu ayarlara dönmezsek bu zilletten kurtulamayacağız Kesinlikle. ve biz Müslümanlığa ait şeyleri böyle temsil etmediğimiz zaman da insanlar bu mu Müslümanlık diyecekler ve İslam'a karşı bakın hidayetin ne kadar büyük bir mükafat olduğunu Ali'ye söyledi ya dalalete vesile olmak Allah benim yüzümden birisi İslam'a küsse, benim yüzümden biri İslam'a darılsa, benim yüzümden İslam'a karşı ön yargı ben nasıl bunun hesabını veririm Allah'a? Yani dolayısıyla mesele çok ciddi bir meseledir. Hiç bu manada dünyevi hiçbir şey uhrevi anlamdaki bu büyük meselenin önüne geçirilmemelidir. Evet. Onun için biz bu Hayber Mektebinden bunun da dersini almak durumundayız. İşte siyer bilmek nedir ve bu programların <gülüyor> için yapıyoruz sorusunun evet. cevabı bu evet. tarih ezberlemek değil. O tarihlerde olan hadiselerden biz bugün ne anlayabiliriz ne ve kendimize nasıl çeki düzen veririz? Bir yer yönetiyorsak, bir kurumun başındaysak, bir evin başındaysak hepimiz güttüklerimizden sorumluyuz. Aynen. değil Aynı. Başında olduğumuz Aynen. insanlardan sorumluyuz. Dolayısıyla vay evet. ki ne vay. Hesabımız yani. çetin, Allah kolaylık inşallah ha. şimdi bir isimsiz kahramandan bahsedelim Bekir kardeşim yine Hayber'de birisi yolda gelip Müslüman oluyor isimsiz kimse bilmiyor ismini bedevilerden giderken Yani, yani Hayber'e giderken ve Allah Resulü'nden o gün o güzergah şey halinde İslam'a ait bazı şeyleri öğreniyor koymuş şehadeti gönlüne başka hiçbir arzusu yok savaş devam ediyor o ara biraz ganimet geliyor işte böyle dağıtılacak kadar Efendimiz diyor ki o yeni gelen şahsın ganimetlerini de ayırın diyor ayırıyorlar birisi götürüyor ona Hı -hı. diyor ki bu da senin payın adam böyle ne olur, iyi alıyor ne bohçayı olur. getiriyor Efendimizin karşısına ya Resulallah bunlar ne diyor? Bunlar diyor ilahi bir işte bahşiş ganimet olarak payına düşen ben bunun için gelmedim ya Resulallah ben bunun için gelmedim ben dedim ki bu cihat sırasında şurama bir tane ok isabet eder de ben de şehadeti tadarım Allah'ın huzuruna da böyle giderim. Neyse çıkıp gidiyor Efendimiz arkasından diyor ki eğer doğruysa Allah onu doğrulayacak, Allah onu tasdikleyecek evet. ve aradan bir müddet geçiyor o şahıs da taşınıyor Efendimizin huzuruna Burada da bir ok yemiş. Ne kadar güzel bir ses söylüyor Allah Resulü olsun. Aleyhisselamü aleyhi ve sellem diyor ki Allah'la doğru konuştu. Allah'ta Allah'ta ona doğru, doğru, doğru. Allah da onu doğruladı. Allah'la doğru konuşanı Allah doğruluyor. Bu öyle bir meseledir işte. Evet. Bunu böyle evin duvarına yazmak evet. lazım. Ya. <gülüyor> Allah'la doğru konuştu. Allah, Allah da onu doğruladı. doğruladı. Eğer sen doğru konuşursan Allah'la samimi olursan Allah. Rabbim seni hiç kimseye muhtaç etmeden her daim doğrulayacağız. Ne kadar güzel. Dönüyorlar. Neyle dönüyorlar? Bir de Safiye anamız geliyor. He, annemiz de var. doğru. Annemiz de geliyor. O da esirler arasında. İşte Huyey ibn Ahtab'ın kızı netice itibariyle soylu birisi. Vesselam Efendimiz onu hanımı olarak alıyor. Onun eve gelmesi biraz farklı şeylere de sebebiyet Hı -hı. veriyor. Bazen annemizi rencide ediyorlar, evin diğer hanımları. Hı -hı. Bir gün de şöyle bir söz çıkıyor. Buradan çok büyük bir ders almamız lazım. Ey Yahudinin kızı diyor birisi. Tabi anamız çok üzülüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki bana böyle böyle dediler. Efendimiz diyor ki sana ne zaman öyle söyleseler sen dedi ki benim babam Musa'dır, amcam Harun'dur, kocam da Resulullah'dır. <gülüyor> Krizi ne güzel yönetiyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Söyle. Sonra o hanımları uyarıyor bir gün ona şahit olduğuna gidin diyor ağzınızı yıkayın. Öyle kötü bir söz söylediniz ki o söz bir denize düşse Denizin tamamını murdar eder. Allah Bu ne demek biliyor musunuz? Biz neler ya hocam, genelleme ooo. niye yapıyorsun ya? Konuşmaya başladığın zaman işte Kürtler şöyle işte Araplar böyle işte Çerkezler böyle işte Çingenler böyle işte romanlar böyle evet. bir sürü insanın vebalini alıyorsun. Evet. Bir sürü insan onların içerisinde bir iki tane kötü olabilir ama insanların tamamına onu Maalesef etmek. etmek, mal etmek evet. hangi ahlakası var? Bu bir Müslümanın yapacağı bir şey değil. Genelleme Allah Resulü'nün kabul etmediği bir şey. O genellemeye karşı olsun diye bazen sahabinin farklılıklarını yaşatıyor. Biliyor musunuz? Evet. Bilal'e Habeşli demesi, Ondan Selmana Farisi demesi, Ondan evet. Süheyb'e Rumi demesi ondan. Çünkü biz farklılıklarımızla güzeliz ya. İslam eğer geldiği zaman her şeyi yok edecek, tek bir kalıba sokacak evet. bu İslam değil. Kötü mü oldu Selmani Farisi'nin hem de kazalım fikrişim evet işte yani. yani. Herkese yaradı. Tabii tüm o farklılık yaradı. ne kadar yani. güzel bir şey. Evet. Çünkü biz farklılıklarımızla güzeliz. Evet. Farklılıklarımızla bu manada ortadayız ve rahmetli bizim, bizim zenginliğimiz evet. bu. Onun için bunu korunması adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir uyarıdır aslında bu. Evet. Hayber'in gelişiyle zenginlik de geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zenginliği de iyi yönetiyor. Ömer radıyallahu anh bir cümlesini söyleyeyim öyle bitirelim bu faslı Vallahi Hayber'den sonra ancak doymaya başladık diyor. Aa, karın yani O kadar ya. yani o kadar sıkıntılar vardı. Şimdi aleyhissalatü vesselam dönüp geliyor Bekir kardeşim. Vakit gidiyor ne yapalım? Hocam, kaza umremiz var daha. E, daha var mı? Kaza umremiz var. Şimdi Efendimizin var. bir sünneti var. Medine'ye döndüğünde önce gider hücreyi saadetten önce Mescid-i Nebevi'ye iki rekat namaz kılar. Şükür. Geldik hmm. ya seferden. Sonra evi hemen orada evine gitmez. Fatma'sına gider. Önce Fatma'yı ziyaret eder. Aynen o günde Fatma Medine'nin içlerinde oturuyor. Namazını kıldı oraya doğru gidiyor. Fatma da biliyor ya baba gelecek bana babam yorulmasın diye o da babaya doğru gidiyor. Yolun orta yerinde birbirleriyle buluşuyorlar. Hazret Fatma sarılıyor babasına başlıyor ağlamaya bir taraftan da elbisesindeki tozları temizliyor. Baba diyor hiç mi rahat yüzü yok sana? Hiç mi rahat etmeyeceksin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de duygulanıyor. O da kızının gözyaşlarını sülüyor ve orada bir şey söylüyor. Sabret diyor kızım. Gün gelecek yakın bir zamanda Allah babanın adını yeryüzünde kerpiçten kiremitten yapılmış her eve kıldan tüyden yapılmış her çadıra ya izzetle ya zilletle koyacaktır. Bu büyük bir müjde. Evet. Sahabeyi harekete geçiren bir müjde. Bu ne demek biliyor musunuz? Yeryüzü sizindir yürüyün. Evet, yeryüzünün tamamına Muhammedun Resulullah ismi gidecek ve kavuşacak. Ama nasıl? İki şekilde. Ya izzetle. i̇zzetle gidecek oradaki insanlar Müslüman olacaklar. Aziz oldukları için izzetle gidecek. Hı hı. Ya zilletle gidecekler. Müslüman olmayacaklar. Ama İslam'ın o dirilten mesajları oraya hakim olduğu için zelil olacaklar ve İslam oraya hakim olduğu için girecek. Onun için hiç ümitsizliğe yer yok. Yani yeryüzü bu Muhammedun Resulullah buyruğuyla La ilahe illallah kelime-i tayyibesiyle en yakın zamanda inşallah tanışacak. Biz bundan şüphemiz yok derdimiz şu ki o içeride grubun orada, içinde olalım. Aynen o gayretin içerisinde olalım inşallah. Soban olarak orada bulunalım, bulunalım görünelim. Terimiz yani bir şey olsun, evet. gözyaşımız olsun, evet, bir paramız olsun. olsun gayretimiz olsun, evet. çabamız olsun bir yönüyle o hayırın içerisinde yerimiz i̇nşallah olsun. İnşallah izleyen kardeşlerimiz de onlar da bize beraber yolculuklar, hep inşallah, inşallah güzel inşallah, kardeşler. Hocam ziyaret. kaza umresine evet. de konuşalım. Bir de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kaç, kaç umre yaptı ona da hemen kısaca değinelim. Çok güzel hemen onu söyleyelim Böyle önce. Neyse. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz çok iyi bilinmez ama bu vesileyle bilinsin. Nübüvvet öncesinde de iki tane haccı var. Hmm. Efendimiz Mekke'de iken hacca gitti çünkü o günlerde hac biliniyor ama bildiğimiz şekliyle değil. Değil, değil mi? mesela ha? Mekkeliler Arafat'a çıkmazlardı. Hı -hı. Derdiler ki biz buranın ehlindeniz. Hı -hı. Efendimiz dedi ki hayır dedi Arafat'a da çıktı. Hı -hı. Cübeyr bin Mutim o olayın detaylarını bize aktarıyor Hı -hı. ama İslam döneminde nübüvetten sonra tek ve son haccıdır veda haccı evet. onun için veda haccı. Bir yıl sonra da Hazreti Ebubekir hac emiri olarak gönderiyor onu da konuşacağız. Şimdi orada bir umresi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü veda haccında haccı kıran yaptı Allah Resulü. Hmm. Umre ile haccı birleştirdi. Orada bir umresi var. Geriye doğru sayıyoruz. Mekke fetinde fetih bittikten sonra Huneye gitti göreceğiz. Hmm. Cirane'den umreye girdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi konuşacağımız kaza umresi var ondan önceki Hudeybiye'yi de umre olarak saydı Allah hmm. gitmemiş olmalarına rağmen. Dört oldu yani. Dolayısıyla dört tane aleyhissalatü vesselam efendimizin umresi, umresi var. Hudeybiye umresi, Cirane. Kaza umresi, Cirane umresi, Veda haccındaki umresi. Bakın bu dört tane umreden üç tanesinde aleyhissalatü vesselam efendimiz Zülhuleyfiye'den giriyor şeye, ihrama Hı -hı. yani Medine'den giriyor. Hı -hı. Bir tanesi sadece Cirane'den evet. Cirane'yi de Huneyn dersinde görmüş olacağız. Şimdi kaza umresi neydi? Hudeybiye'de bir anlaşma Doğru. yapıldı bir yıl sonra gelecekler Mekkeliler onlara o imkanı verecek. Üç gün boyunca boş atacaklar onlar rahat bir biçimde Müslümanlar gelip umrelerini yapıp dönecekler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de tarih geldiğinde hazırlıklarını yaptı. Sayı biraz da fazlalaştı 1800-2000 diye sayılar veriliyor. Kurbanlıklar yine alındığı yanlarına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Burada dikkatli izleyicilerimiz dün sormuştular yani umrede kurbanın ne işi var evet. diye. Daha hüküm netleşmedi. Hükümler hı hı. netleşince olay netleşiyor. <gülüyor> Su için hocam. <gülüyor> Dün söylemiştik yani kurbanları siz o elçinin önüne doğru süheylün önüne doğru sürün o etkilenir o e, inançlı biridir demişti. Huleys, oradan sorular gelsin. Kimdi? Huleys He, Huleys. Huleys. Ee, <gülüyor> oradan soru gelmişti bize ya hacı değil niye evet. öyle kurban kesiliyor diye onu Yani orada o zaman daha hac hükümleri netleşmediği için Umre'de de kurban tamam. kesiliyor ama sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında hac ve umrenin nihai hükümlerini ortaya koymuş ama. oluyor. Şimdi Efendimiz geliyor Mekkeliler inanılmaz derecede bir öfkeleri var ama yapacak bir şey yok anlaşmanın gereği bazıları şehri terk ediyorlar görmeyelim falan filan diye bazıları da meraklı bakışlarla ne yapacaklar, ne yapacaklar diyor nasıl yapacaklar nasıl davranacaklar bir de bir şaiha yaymışlar bunları hepsi Medine'nin humması işte hastalıklı yanaşmayın. bir bitap düşürmüş şudur budur falan filan diye bu sözde geliyor Efendimiz'e Allah Resulü ne diyor? Açın diyor sağ omuzlarınızı buna ızdıba deniyor biliyorsunuz. Evet. Bir de böyle çalımlı çalımlı yürüyün buna da remel deniyor. Aha. Ne yapın? Gösterin, gücünüzü gösterin, fazlalarınızı gösterin. Şimdi burada bir, bir parantez açmamız lazım Bekir kardeşim. Bizim hacca giden gidenlerimiz yani ümmet Muhammed'in hmm. tamamı. Şu anda biz aynısını yapıyoruz. yapıyoruz. Hazreti Ömer döneminde dediler ki ya biz bunu o iş için yaptık daha böyle bir şey yok kaldıralım dediler. Hazreti Ömer dedi ki hayır dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonuna kadar yaptığı için bu bir sünnettir biz de yapacağız. Neden? Şu anda da gözler bizde. Tabii. Şu anda da gözler kameralarla dünya bizi izliyor. Peki o günkü kadar heybet veriyor muyuz? gerçekten öyle bir heybet varı bir halimiz var mı yoksa tavafta başka başka hallerimiz mi var diyorum ve o sayfayı kapatıyorum. Evet. Bir şey daha söylemek zorundayım mesela Efendimiz biliyor ki pazular açıldığında öyle cılız mılız adamlar çıkmayacak öyle göbekleri şişmiş şişmanlıktan farklı bir hale girmiş bizim gibi adamlar da çıkmayacak çünkü sağlıklı bir nesil var orada. Allah Resulü bunun tedbirini de almış yani Efendimiz sadece ahirete ait şeyleri konuşmuyor, dünya ait de şeyleri konuşuyor. Zamanında işte Medine'ye bir doktor geldiğinde Efendimiz ne dedi? Ya bizde sana bir şey çıkmaz dedi. şey işte yollamıştı değil yani mi? Şöyle şöyle evet. tedbirler alıyoruz dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. çünkü sağlıklı bir toplum var orada. Şu anda o noktada da bizim çok ciddi problemlerimiz var ama Efendimiz o gün kendi elinin altındakilere güvendiği için açın dedi fazlalarınızı bir yürüdüler orada. Bir telbiye getirişleri var zaten Mekke sarsıldı. Mekke bambaşka bir hale girdi aleyhissalatü vesselam efendimizin o yaptığı umrede neler neler yaşandı o umrede 3 gün denmişti 3 gün bitti geri dönüp gelecekler. Aleyhissalatü vesselam efendimiz meymune validemize evlilik teklif ediyor. Neden? Bu önemli bir şey. Şimdi meymun validemiz Amr ibn Sasa isimli Arap'ın en meşhur kabilelerine mensup. Onun kız kardeşiyle de Efendimiz evliydi Zeynep binti Hüzeym'e. Babaları ayrı anneleri bir. Anneleri Hint binti Amr onların. Hı hı. Dokuz tane kızı var Hind'in. Onun tarihe şöyle bir şeyle geçiyor Hint, onun kadar asil damatlara sahip olan kimse yok. Hı. Resulullah iki kez o eve damat olmuş başka Hazreti Hamza da o evin damatı Selma binti Ümeys iste. başka Cafer de o evin damatı Esma binti Ümeys iste. başka İbn Abbas radıyallahu anh da o eve damat lübabeyn daha niceleri yani ve vesselam Efendimiz Zeynep validemiz vefat edince ya benim bu kabileyle ilişkimi devam ettirmem gerekiyor diyor. Anlıyoruz değil mi evlilik meselesinde Efendimizin hmm. asıl öncellediği şeyi ve bunun üzerine Meymune validemizle evlenmeye karar veriyor. Ama Efendimiz o evliliği bir fırsata çevirmek istiyor. Diyor ki Mekkelere haber gönderiyor. Bir gün bana müsaade edin 3 gündü tamam bir gün bana müsaade edin ben bir düğün yapacağım sizi de çağıracağım. Siz de gelin Resulullah'ın derdini düğünle bir sıcaklaşma olsun ki bir tebliğe hı, vesile olsun. olsun. Yani Allah Resulü her vesileyi kullanmaya çalışıyor. Daha önce evine çağırmamış mıydı? Bütün akrabalarını yine toplamamış mıydı? Aynı bunun aynen. daha büyük çaplısı yani. Ama onlar hayır diyorlar. Tamam biz anlaşmamız bu kadardı gidin diyorlar. Gidiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Serif denilen bir yere geliyor. Orada bir çadır kuruyor. Düğününü yapıyor ve orada dünya evine giriyor. Meymune validemizle. Hı hı. Aradan yıllar geçmiş. Meymune validemiz Allah Rasulü'nden sonra baya bir uzun süre yaşıyor. Vefat edeceği anda yeğenidir İbn Abbas. İbn Abbas da diyor ki İbn Abbas şu benim kefenim diyor. O kefenim dediği şey ne biliyor musunuz? Bugünkü ifadeyle kullanalım gelinliği. O gün Allah Rasulü'nün karşısına ben bu elbiseyle çıkmıştım. Ne olur ben ölürsem beni bununla kefenle ve beni götür serif denilen yere oraya o Allah Resulü ile nikahlandığım yere defnet. Ben orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle güzel bir zaman yaşadım istiyorum ki mezarım da orada olsun ve öyle oluyor. Bütün annelerimizin mezarları nerede? Medine'de, Baki kabristanede, Hatice, Hatice annemiz Mekke'de. Mekke'de bir Meymune validemizin böyle genelde evet. hac ve umre için işte gidenler Mekke'den Medine'ye Ziyaret Medine'de etmiştik sizinle Yolun kenarında evet. şimdi resimlerini göreceğiz zaten. Evet. Önce o resmi görelim Hayber'i de unuttuk bu arada konuşurken şey oluyor Hayber'i gö Hayber görelim bir şey söyledik orada bilmiyorum yanlış mı ifade ettik yoksa doğru mu ben hocam? E bir düzeltmekte fayda var. Mekke ve Medine'de tarihi anlamda hiçbir eser yok ama Hicaz'da var ha. eğer orada bir yanlışlık yapmışsak yo, düzeltmiş yo, olan. Yo. sanki öyle ha. söyledik. Tamam. Mesela Hayber duruyor. Hı -hı. Hayber bakın böyle şehrin kalıntıları duruyor yeni Hayber de var yeni Hayber şehrin dışında ben yıllar önce gittim buraya gezdim Hı -hı. o kalelerin içerisine girdim baya bir orada inanılmaz bir şehir var yani oradaki o şehrin içerisinde dolaştığınızda Hı -hı. o güne ait baya bir bilgi de edinmiş oluyorsunuz bir diğer resmede geçelim bakın burada kaleleri biraz daha yakından görüp görebiliyoruz yani burada Hayber'in böyle bir hatırası duruyor ama oraya biraz özel izinle girmek gerekiyor Hı -hı. yani şu anda belki biraz gevşetmiş olabilirler. Hayber'e ait resimler bunlar. Şeye gidelim diğer resme. bu da Meymun annemizin, annemizin kabri. Bakın yol kenarında hemen o beyaz duvarları görür görmüşlerdir evet. ziyaret edenler evet. hatırlamışlardır. İşte annemizin kabri de böyle ortada tek başına orada. Allah düğün çadırının var. olduğu yerde şu anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le yaşadıkları o hatıraların olduğu mekanı yeniden şenlendirme adına varlığını devam ettiriyor. Selam olsun anamıza Selam ve diğer olsun. bütün annelerimize. Allah onların yollarından ayırmasın. Şöyle meymuni Amin. anamızın sevdasından da bize Amin. biraz versin ki Amin. peygamber sevgimiz istenilen orana çıkmış olsun inşallah. Allah razı olsun Allah hocam. Allah kabul etsin. Sağ olun. Amin Allah inşallah. 23. Allah. bölümün böylelikle sonuna geldik. 24. bölümde inşallah. Bir büyük destanın adını Mu'te'yi konuşacağız. Eyvallah. Mu'te destanını konuşacağız. Alt başlıkları size birazdan duyururuz zaten inşallah. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde bu serinin yani herkes için siyer serisinin tamamını yani sayfamızda bulunan videoların hepsine altyazı eklenecek. Eğer çevrenizde bir şekilde hani işitme engelli kardeşlerimiz varsa onlara da şimdi bu müjdeyi verin. Onlar da inşallah istifade edebilecekler. Ee, onu duyurmuş olalım. İkincisi Kadir Gecesi için nasıl Bedir Gecesi için özel program yaptıysak inşallah Kadir Gecesi için de özel programımız cari yapacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bekirdevi.com'da Hatmi Şeriflerinizi işte Yasin Şeriflerinizi topladığımız özel bir sayfa vardı. Arkadaşlar az önce gösteriyorlar şu anda. Oraya inşallah o bilgileri girip bize de hocamızdan rica edeceğiz. Sayılar i̇nşallah. belli olunca onun duası yapılacakmış. Var mı hocam söylemek istediğiniz Allah bir şey? Allah kabul etsin. Allah, Allah razı olsun. Bu az önce baritos. yayınladığımız o görsellerin tamamına Siyer Atlas'ından ulaşabilirsiniz. Hocam onu bir gösterebilir buyuruyorsun arkadaşlarımız. Siyar atlası bu kitaptan hepsine ulaşabilirsiniz. İnşallah Kadir gecesinde de hocam ve benim de size özel bir müjdemiz olacak. O da Kadir gecesine kalsın. Peki bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yarın yeniden buluşmak ümidi ve duasıyla ahiriniz evinizden hayır olsun inşallah.